Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Aletli TV.com adresine göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulü üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Rabbim inşallah ümmet olarak daha güzel günleri görmeyi tez zamanda Rabbim nasip eder inşallah. Amin bizlere. inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin. İlk sorumuz hocam. Ee, salgın nedeniyle işten eve geldiğimde evdekileri bir şey bulaştırmayın diye hiçbir şeye dokunmadan temas etmeden doğrudan banyoya girip sabunlanarak sıcak suyla yıkanıyorum ve bunu aksatmıyorum. Eve iftar öncesi gelmiş olacağım. Oruçluyken yıkamamda bir sakınca olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabi e, öncelikle yine dua ile başlamak isteriz. E, Rabbim tez zamanda bu salgın musibetini bizlerden kaldırsın inşallah. Tabii bu bize aynı zamanda da yaptığımız günahlarımızın karşılığı olduğunu da bilmemiz gerekir. Dolayısıyla aynaya bakıp ben ne yaptım, nerede hata yaptım, ne yapmam gerekirdi, ne yapmamam gerekirdi. Bu konuda da çeki düzen vermeye Rabbim cümlemize nasip eylesin Anladım. inşallah. Ve bayrama da inşallah gerçek anlamda bir bayramla, bir sevinçle hem Ramazan bayramını idrak etmiş olma sevinci hem de bu musibetten kurtulmuş olma sevinciyle bir daha o hatalarımıza dönmemek kastıyla da erişebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Gelelim sualin cevabına. Tabii ki bu içinde bulunmuş olduğumuz bu dönemde temizlik önemli. Özellikle konuyla alakalı uzman kişilerin verdiği bilgilerde sıklıkla sabunla ellerimizin yıkanması temas ettiğimiz bölgelerimizin yıkanmasından bahsediyor. Sual eden kardeşimiz de eve geldiğinde vücudunda herhangi bir yerinde böyle bir virüs söz konusu varsa en azından bu konuda hijyeni sağlayabilme adına kendince bir tedbir alıyor, yıkanıyor ki olması gereken güzel olan bir şey yapıyor. Ama haklı olarak tabi bu oruca zarar verir mi vermez mi bu noktada bir sorusu var. Aslında biz e, daha önceki programlarımızda e, oruçta olan kimsenin e, serinleme gayesiyle duş alması e, veyahut da işte tarlada çalışan bir işçinin e, harareti yükselmesinden dolayı ve orucuna da devam edebilmesi için e, yıkanması, suya girmesi, dereye girmesi, denize girmesi bu gibi sorular aslında cevap vermiştik. Ama tekrar ahsen, tekrar etmek güzeldir, çok güzeldir. Bu anlamda tekrar etmekte fayda vardır. Konuya baktığımız zaman e, oruç vücuda bir şeyin girmesiyle bozulur. E, ancak bu girmek ya kasıtlı olacaktır veyahut da hataen olacaktır. Yani kişi unut, unutarak, oruçlu olduğunu unutarak, bir şey yiyecek olsa veya bir şey içecek olsa böylesi bir durumda kişinin orucu bozulmayacak. Ama oruçlu olduğunu hatırlarak bunu yapsa veya hatta hata en yani işte ağzına su verirken o anda yutkunu verse hata neticesiyle bu durumda bu kişinin orucu bozulacaktır. Hata ile unutma arasında fark vardır. Evet. Peki suya girdiğimiz zaman veya vücudumuza su temas ettiği zaman bu suyun işte hararetimizi alması veya bizi serinleştirmesi oruca zarar verir mi? Bir kere bunun oruca zarar vermeyeceği kitaplarımızda ittifaki olarak söz birliğiyle ifade ediler. Sadece şu vardır ki haradeti dindirebilme adına yani vücudun bir nebze teskin edebilme adına serinleme gayesiyle kişinin oruçluyken yıkanmasının mekruh olup olmaması tartışılmıştır kitaplarımızda. Bu noktada İmam Ebu Hanife Rahimullah'a nispet edilen görüşte bu ibadetlere karşı kişinin işte gevşem gevşemiş olması veya tembellik göstergesi olması şeklinde algılanmış. Bu sebepten dolayı e, oruçta olan kimsenin serinleme gayesiyle e, yıkanmasının mekruh olduğu, orucun mekruhlarından olarak saymış. Ancak İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed Rahimahumullah ise bunun tam aksine Kişi ibadete kuvvet kazanma, ibadeti daha güzel bir şekilde yerine getirme gayesiyle velevki serinleme gayesi dahi olsa bunun mekru olmayacağını ifade etmiştir. Kitaplarımızda bu var. Ama zaten sual eden kardeşimizin gayesi serinleme değil. Yani orucun kendisine vermiş olduğu o harareti sükunete erdirmek değil. Belki dediğimiz gibi bu temizliği sağlayabilme, hijyeni sağlayabilme yöneliktedir ki bu bağlamda herhangi bir kerahatten de bahsetmemizi gerektiren bir durum yoktur. Dolayısıyla tabii ki dikkat etsin yani ağzına burnuna su verme noktasında mübalega yapıp da orucunu bozacak şekilde bunu yapmasın. Ee, bu şekilde normal e, bir tarzda yıkanıyorsa tabii bir de çok buharlı bir yerde de kalmasın. Yani fazla bir buharı da nüfuz et, e, çekmesin içine. Bu şekilde olmadıktan sonra orucuna zarar vermez. Ee, İmam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah arasındaki ihtilaf ise burada zaten cari olmaz. Hani mekrolup olmaması. Çünkü o serinlemeye yöneliktir ki burada zaten serinleme gayesi değil. Hijyen, temizlik gayesi olacağı için e, böyle bir kerahattan de bahsedilmez. E, devam edebiliriz diyebiliriz bu arkadaşımıza, evet. bu kardeşimize. Bir de normal zamanlarda da her gün mesela sürekli olarak duş alan kardeşlerimiz var. İşte işe giderken veya akşam geldiğinde bu şekilde evet. alıyor ama bunda da bir sıkıntı olmaz değil mi hocam? Yani, yani gayet bakın, şey Zaten hani mekruhiyet tartışması evet. serinlemeye yöneliktir. Hı hı böyle bir gaye olmadıktan sonra yani bir insan olur ya oruçluyken ihtilam olur. Zaten yıkanması gerekebilir. Evet. Veyahut işte ter kokar. insanları rahatsız etmem adına yıkanması gerekebilir. Cuma namazına çıkmak için Cuma günü yıkanmak sünnettir. Evet, evet. Yıkanabilir ama oruçludur. Yani yıkanmanın bizzatı kendisi orucun mekruhlarından değildir. Burada gaye biraz önemlidir ki bu gaye velev ki serinlemek dahi olsa İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed hemimullah yine mekru olmadığını evet. söylemiştir. Ee, ki nerede kaldı bahsettiğiniz meselelerde zaten gayede bu değildir. Normal temizlik rutin bir temizliktir ki bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Yeter ki dikkat, dikkat etsin. etsin. Ağzına, burnuna kulağına su kaçırmama noktasında gerçi kulağa suyun girmesi her ne kadar orucu bozmasa da e, ithal ile duhul arasında fakihlerimiz fark gösterir. Yani hmm. kişinin e, kasıtlı olarak suyu kaçırması veya suyun kendiliğinde ...den kaçması arasında... ...bazı farklardan bahsedileceği için... ...ihtiyasla dediğinde bu konuda dikkatli olsun... ...onun haricinde orucuna zarar vermeyecektir inşallah. Zaten abdesti hani ağız... E, ...buruna su verirken dikkat ediliyor. Hani Mübalaga yapmıyor. Yapımı, aynı şey devam ediyor. Müsüldü de aynı şekilde devam evet. evet. Bir diğer sorumuza da hocam. E, iki çocuğum var. Aralarında bir buçuk yaş var. Büyük oğlum 11 yaşında. 9 yaşında namaz kılmalarını söylemeye başladım ancak... ...çok sıkıştırmadım. Dinin hükmünün bu olduğunu biliyorum ancak... Oruç tutturmuyordum, çok sıcak günlere denk geldiği için. Bu sene Ramazan ayı daha serin bir mevsime geldi ve çocuğumun yaşı da 11 oldu. Oruç tutturacağım ancak bozarsa kefaret gerekir mi? Şayet gerekirse hiç niyet ettirmeyeyim diyorum. Bu hususta ne tavsiye edersiniz demişler. Tabii sorunun içinde aslında iki farklı soru evet. var. Ee, her ne kadar ilişkili gibi gözükse de bunları ayrı ayrı ele almamız gerekir. Tabii Rabbim öncelikle çoluk çocuğumuzu hayırlı eylesin. Tamam, ee, Özelde bu kardeşimizin e, sualinde, e, bu kardeşimizin çoluk çocuğunu, cümlemizin çoluk çocuğunu hayırlı eylesin. Anladım. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere e, öldükten sonra amel defterinin kesilmemesi, amel defterinin hala da devam etmesi ki hayır yönde devam etmesindeki üç etkenden bir tanesidir ki salih evlat, Rabbim cümlemize e, bizden sonra salih evlatlar e, bırakabilmeyi arkamızdan hayır ile yad edebilecek bunları bırakabilmeyi cümlemize nasip inşallah. Tabi bu dua yapmamız gerekiyor ama duanın kabulünün de bir takım şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi amelin duaya muvaffakat etmesi. Yani biz hayırlı evladı talep ederken veya evladın hayırlı olmasını talep ederken onun yetiştirme tarzında da bunu göstermemiz gerekir. Yani ne ekersek onu biçeceğiz. Biz evladımıza bu noktada bir eğitim vermemişsek veya bunu bir gayret edinmemişsek işte akşam eve geldiğimiz zaman ya yanımdan git al şu tableti al şu bilgisayarı içeride oyalan deyip de kafam rahat etsin diyorsak yani biz onu eğitmiyorsak onu eğitecek başkaları illaki olacaktır. illaki o boşluk birileri tarafından doldurulacaktır. Sonra da da dua ederek Ya Rabbi çoluk çocuğumuzu hayırlı eyle demek bu dua ile amelin muvaffakat etmemesi olur ki böyle bir dua elbette kabul şayan olmayacaktır. O yüzden Rabbim bu konuda titizlik gösterebilmeyi de cümlemize nasip tamam. etsin. Gelelim e, sualin cevabına. E, Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadis-i şerifte efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Eee Muru evladikum bi's-salati ve hum ebna'u seb'asinin. Eee vadribuhum ve hum ebnau ki devamında da yani 7 yaşına geldiği zaman çocuklarınız onlara namazı emredin. 10 yaşına geldiklerinde ise eğer namaz kılmayacak olurlarsa onlara cezai müeyyide olarak darb Onların anlayacağı diliyle onları dövün. Ve yataklarını da kız erkek çocuk ise birbirinden ayırın ayrı odalarda bunları yatırın buyruluyor hadis-i şerifte. E, fukaha bu hadis-i şerifi e, naklettikten sonra e, orucunda namaz gibi olduğunu ifade ederler. Yani nasıl ki namazda 7 ve 10 yaş sınırı varsa oruç içinde aynı şey geçerlidir. Tabii bu teklif aslında çocuklara değil. Çünkü bulu çağına ermedikten sonra yani bir insan reşit olmadıktan sonra mükellef değildir, mesul değildir. Onun için kalem yazmamaktadır. Ancak bu e, İnsan bulu çağına erdiği an itibariyle mesul olacağı için ve o an itibariyle de eğer yapmadığı bir şeyi bir anda yapması ciddi anlamda bir meşakkat olacak ve yapmama ihtimali söz konusu olacağı için bir nevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arada bir geçiş süreci yapmıştır. Yani blu öncesinde çocuklarınızı buna alıştırın ki bu zaman geldiği zaman hadi 7 yaşında buna ufaktan söyleyin namaz diye bir şey var oruç diye bir şey var ki o zaten ebeveynin bu halini görecektir ama kendisinin de bununla muhatap olduğunu Hı. sezecek. Ee, daha 10 yaşına geldiği zaman e, dozunuzu biraz daha arttıracaksınız bu noktada. Ama blue çağına erdiği zaman en azından namaz diye bir problemi çocuğun olmayacaktır. Evet. Çünkü zaten alışılageldiği onu e, hayatında nasıl ki bir yeme içme noktasında nasıl ki ya ben yiyeyim mi diye düşünmüyorsa namaz kılayım mı kılmayayım mı diye de düşünmeyecek onu bir vazife olarak adedecek yapacaktır oruç da Aslında bu kabildendir ancak oruçla namaz arasında bazı farklar vardır yani namazın kişiye ki meşakati ile orucun meşakkati aynı değil oruçta da biraz daha bünye ile alakalı bünyenin sağlam olması Bir de Ramazan Şerif aylarının ayının yani günlerinin uzun günlere, kısa günlere denk gelmesi, sıcak günlere veya soğuk günlere denk gelmesiyle elbette bu ibadetin zorluluğu da artacaktır. Namaz öyle değil. Bu sebepten dolayı namaz noktasında hadis-i şerifte namaza zaten vurgu vardır. Fukaha orucu da buraya koymuşlardır. Orucu da bu şekilde çocuklarınıza 7 yaşında söyleyin, 10 yaşında biraz daha söyleminizin tozunu arttırın demiştir. Ki gaye onu alıştırsın diye. Ama çocuğun bünyesi buna müsait değil, tutamıyor. En azından o Ramazan'ın hazını alabilmesi, orucun ne olduğunu anlayabilmesi için yani o çok sıkıştığı zaman Onlarda bile yemesine veyahut da içmesine müsaade edilir ama yine onu bir oruçluymuş ibadet ederek hmm. yani yine sizin gibi bir şey yememesi, bir şey içmemesi şeklinde o güne hürmet ki iftar vaktinde sofraya ezan okunmadan önce yemeye başlamaması, hmm. ezanı bekleyip ezanla beraber yemeye başlaması o haleti ruhiye yaşaması için önemlidir. Dolayısıyla kardeşimiz e, çocuğu için işte on, on yaşında 11 yaşında olduğunu yani. söylüyor. Elbette orucu söylesin, e, tutturmaya çalışsın. E, eğer bedensel olarak bunu tutmasına mani bir durum yoksa ki zaten e, çok sıcak günlerde de değiliz. Hı. Ama e, çok dayanamadı çocuğun harareti olduğu su içmek istiyorsa da e, bu konuda da içer. Ona da çok fazla müdahil olmasın ama içtikten sonra yine e, yememesine noktasına. Yani aslında bir oruç değildir ama... Güne hürmetten onun bir alıştırma e, söz konusudur. Bu şekilde devam ettirir. Evet. Ee, burada yalnız hani dedim ya iki mesele vardır. Ee, sanki kardeşimizin sualinden şöyle bir şey anlaşılıyor. Eğer bu oruca başlarsa ve başlamış olduğu orucu da bozarsa kefaret, kefaret gerekir. Ee, bu çocuk zaten normal orucu tutmaktan acizken kefareti Hı. nasıl tutsun? Evet. Ee, dolayısıyla kefareti tutmasındansa hiç oruca başlatmayayım Hı. daha iyi. Öncelikle kefaret buluğ ermiş olan yani daha doğrusu oruçla mükellef olan sadece buluda değil. Yani seferde olan bir kimse orucunu bozmasıyla bulu ermiş dahi olsa kefaret gerekmeyecektir. Evet. Hasta olan kimse orucunu bozacak olsa kefaret gerekmeyecektir. Oruçla mükellef olan bir kimse orucu bozması durumunda kefaret söz konusudur. Evet. Dolayısıyla çocuk zaten oruçla mükellef olmadığından dolayı böyle bir şey söz konusu değil başlar tutabildiği kadar tutar bozacaksa da zaten ne kefaret hatta bira kefareti kaza bile gerekmez. Burada parantez içinde nafile oruçlardaki bozma durumunda ekleyelim mi hocam? Kefaret noktasında evet. mı? Bakın kefaret sadece Ramazani Şerif ayında edaya tahlik eder. Hatta Ramazan'ın kazasında dahi kefaret yoktur. Evet. Yani siz e, geçmişte tutamadığınız Ramazan orucunuzu Ramazan haricinde kaza ederken orucunuzu bozacak olsanız, kasıtlı olarak bozacak olsanız bile ki caiz olmamakla beraber kefaret yine gerekmeyecektir. Kefaret Ramazan ayına mahsus ve edaya mahsustur. Diğer şeylerde günü Zaten gün kefaret yoktur. Hmm. Yani çocukta çocukta bırakın kefareti gününe gün kazası bile yoktur. yoktur. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Burada yine bir algı olarak şöyle bir şey sanki seziliyor. Ee, başlayıp da kefaret gerekeceğine ben buna hiç başlatmayayım. Hmm. Yani oruca malumunuz normalde mükellef olan bir insan Ramazan-ı Şerif ayında oruca başlasa, gün içinde kasıtlı olarak orucunu bozsa kefaret tutmaması hmm. gerekir. Ama e, herhangi bir ruhsatı olmadığı halde oruca hiç başlamayacak olursa bu insan günah işlemiştir, büyük günah işlemiştir ama kefaret gerekmez. Hmm. E, burada da peki kefaret gerekmesindense sanki daha ehvenmiş gibi algılayarak oruca hiç başlamaması. Çünkü bu çokça sual edilen meselelerden evet. bir tanesidir. Yani nasıl olur? Biri en azından kendince gece niyet ediyor, sahura kalkıyor, oruç tutmayı azm ediyor ama gün içinde bozuyor. Ona kefaret gerekli diyorsun. Öteki adam hiç umursamıyor bile. Hiç gece niyet de etmiyor. Normal sabahleyin kahvaltısını yapıyor. Ona kefaret gerekmiyor. Sanki birinin işlediği cerim ve suç diğerine nispetle daha fazla. Oysa bu öyle değil. Yani kefaret bir telafidir. Yani öteki adamın hiç oruç tutmayan adamın işlemiş olduğu vebal o kadar büyüktür ki bazı hoca efendilerimizin sohbetlerinde de ifade ettiği üzere onun kefareti dahi yoktur. Hmm. Yani kendini affettirsin, tövbe istiğifar etsin. Ama ötekinin bir karşılığı vardır neticede. Evet. Yani yapmış olduğu bir cerime, bir suçtur. Ona mukabil, şer şerifçe ona tanınmış bir bedeli vardır ki o da kefarettir. Hmm. Dolayısıyla bir şeyin kefaretinin olmaması, kefaretinin olması durumundan daha ehven olduğunu göstermez, daha galiz olduğunu gösterir hmm. aksine. Bunu da birbirinden bu vesileyle de ayırmış olalım. Hmm. Ez cümle e, soruyu toparlamamız gerekirse, elbette 10 yaşındaki çocuğumuza namazı nasıl ki emrediyorsak namaz konusunda nasıl ki emir noktasında dozajımızı arttırıyorsak oruç noktasında da bunu yapmamız gerekir ama oruç da biraz daha bedensel ibadet yani bedene tahlik ediyor ve biraz daha mukavemet söz konusu olduğu için çocuğun bünyesine göre hareket etmekte fayda vardır. Evet hocam. Bir diğer soru da e, bende migren hastalığı var. Oruç tuttuğumda çok şiddetli başım ağrıyabiliyor. Birkaç gün sonra hafifliyor ve bünyem alışıyor ancak çok şiddetli olduğu dönemlerde ağrı kesici alabiliyorum. Bu sebeple Ramazan ayı girmeden birkaç gün önce nafile niyetiyle oruç tutmaya başlıyordum. Şayet bozarsam da nafile olduğu için kefaret gerekmiyor. Lakin bunun mekruh olduğunu duydum. Sorun bunun mekruh olup olmamasıdır. Ayrıca mekruh olsa da kefarete düşmemden daha even değil midir diye sormuş. Evet. Bu kardeşimize de zaten... Biraz önce cevap verdik ama yine bir... Yani şu anlamda hani kefaretle evet. kefaretsizlik arasında fark Hı -hı. Ver, cevap vermiş olduk ama burada soruda şu var. Ramazan öncesine, Ramazan'a giriş girmeden önce oruca başlamak. Evet. Ee, bununla alakalı e, Sahih Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif ki Ebu Hureyre radıyallahu teala tarihıyla gelen bir hadis-i şerifte. E, Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan'ı bir veya iki gün öncesinde karşılayarak oruç tutmayın. Hmm. karşılama gayesiyle oruç tutmayın. Ancak adetinize tevafuk etmiş yani pazartesi, perşembe günleri oruç diyorsunuz ve o gün pazartesi veya perşembe veya kaza orucu tutuyorlar. Veya kaza yani adetiniz neydi veya kefarete başlamıştınız. O hmm. kefaretinize denk geldi. O müstesna ama onun haricinde sadece gaye Ramazanı karşılama niyetiyle olursa e, bunun mekruh olduğu kitaplarımızda geçiyor. Aslında konu Yevmişek ile alakalı konudur. Yani e, biliyorsunuz Ramazan öncesindeki ayın gecesinde hilal gözetlenir. Hı hı. E, eğer hilal gözükürse ertesi gün Ramazan-ı Şerif ayıdır ve oruca hı. başlanır. Ama eğer hilal gözükmezse ay 30'a tamamlanır. E, ondan sonra e, Ramazan-ı Şerif ayı e, baş, girmiş olacaktır. İşte o şek günü yani Ramazan mıdır değil midir diye şüphe edilen güne yevmi şek ifadesi kullanılır. O günde Ramazan'dansa Ramazan olsun değilse nafil olsun şeklinde oruç tutmak caiz olmadığı kitaplarımıza meskürdür. Ve genelde insanlar Ramazan'ı karşılama gayesiyle o günde oruçlarlar. Ama yok... Nafile niyetiyle tutuyorsunuz ki hatta kitaplarımızda havas olan kişilerin tutabileceği daha doğrusu şek gününde nasıl niyet edilebileceğini bilen insanların o günde oruç tutmasında herhangi bir keratin olmayacağı ama o günde nasıl oruç tutacağını veya nasıl niyet etmesinin gerekli olduğunu bilmeyenlerin ise o günde oruç tutmasının mekru olduğundan bahsedilir. Ama burada kardeşimizin meselesi farklı. Burada çünkü Ramazan'ı karşılama gayesi değil de vücudunu alıştırma, bünyesini alıştırma. Çünkü baş ağrısı evet hakikaten açlığın ki migren dediği şey büyük bir musibettir, büyük bir hastalıktır. Ee, tabii ki hastalıktır yani musibet olarak adettik ama e, aynı zamanda mümin içinde bir rahmettir. Evet. Büyük kazanç elde etmesine vesiledir sabredecek olursa. Rabbim sabredenlerden ve kazananlardan eylesin. Amin. Ee, tabii ki açlıkta bunu tetikleyen unsurlardan bir tanesidir. Ve bu insan Ramazan-ı Şerif ayında bu sıkıntıya girmem adına öncesinden bünyesine alıştırma. Hem de nafile niyetiyle tutuyorsa nafile niyetiyle ama bu önemli tutuyorsa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama burada şuna da e, ifade etmek isterim. Yani diyor ki mekruhdür. Eğer mekruhsa bunu mu işleyeyim yoksa Ramazan-ı Şerif ayında girdiği zaman oruca başlayayım. Başım çok şiddetlendiği zaman, orucum bozduğum zaman kefaret mi gereksin? Hmm. Yani bu yanlış bilinen bir mesele. Eğer bir insan Ramazan-ı Şerif ayında oruçluyken, eda ederken e, Hastalıktan dolayı şiddetli baş ağrısı, şiddetli göz ağrısı ki kitaplarımızda özellikle e, İbrahim el-Halebi'nin rahimullah kaleme aldığı mülteka isimli eserde göz ağrısından ve baş ağrısından özellikle bahsedilir. Hı. E, bu şekilde bir sıkıntıya e, duyucar olmuşsa böylesi bir durumda da insanın orucunu bozma ruhsatı söz konusu Ve bozması durumunda da kefaret gerekmeyecektir. Güne gün Gününe daha edecek. sonradan yani bayramdan sonra o günü kaza edecektir. Dolayısıyla kefaret bu <gülüyor> anlamda yoktur. <gülüyor> Ama hani bunu şunun için dedim yanlış bir bilgi. Yani ben evet. o günde yani mekruh işleyeyim de en azından kefarete düşmeyeyim. Bir kere mekruh değil. Bunu söyleyelim. Hı -hı. Eğer niyet etmesini biliyorsak. Ama e, kefarete düşme noktasında zaten eda ederken de kişinin e, başının çok şiddetli ağrıması veya çok şiddetli bir hastalığa maruz kalması durumunda orucunu bozması veya orucuna hiç başlamaması zaten kişiye tanımış olan ruhsatlardandır. Hı -hı. E, oruç tutmamayı mübarek Bakılan özürlerdendir ki bu bağlamda herhangi bir mahsur da lazım gelmeyecektir. Oruç bu durumlarda bozulduğu anda yeme içmeye devam edilsin mi yoksa tekrar beklenilsin mi? Bakın e, şimdi bazen oruç tutmaması gereken kimsenin yeme içmesi gerektiğinden dolayı tutması tutmaması gerekir. Hı -hı. Bazen de bir ilaç alması gerektiğinden dolayı evet. bu olabilir. Bunu iyi ayırt etmemiz lazım. Eğer bu insan yemesi içmesi gerektiği için oruç tutmama ruhsatı tanınmışsa zaten bu yiyecek içecektir. Yani gaye odur zaten. Ama yok bir ilaç alması gerekiyor veya bir tedavi olacak. O tedaviden dolayı bir ilaç alması gerekiyor. Böylesi bir durumda evet oruç tutmayacak yani orucu bozulmuş olacak. Eğer başladıysa da onu almasıyla orucu bozulmuş olacak. Ama darurat tukattoru bi kaderiha kuralınca yani daruratler miktarlarınca takdir edilir kuralınca e, günün geri kalanında yemesini gerekli kılan başka bir durum olmadığından dolayı güne hürmeten yememesi lazım. Hmm. Yani yemeyecek içmeyecek oruçlu olmadığı halde oruçluymuş gibi hareket edecek ee, bu normalde e, hatta kitaplarımıza bunun vacip olduğu ifade ediliyor. Eğer oruç tutması haram olan kişilerden değilse hani bu aybaşı halindeki bayanlar için hmm. özellikle çünkü onlar oruçluya benzemesi de caiz değildir. Yani aybaşı halinde kadın oruç tutmayacaktır. Hmm. Tutması da caiz değildir. Dolayısıyla peki tutmayacak ama yemesi içmesi yani güne hürmeten yemesi mi? Aksine yiyecek, yiyecek. içecek hmm. oruçlu değildir çünkü. Ama bu öyledir. Bu o ki hastalıktan dolayı bir ruhsat tanınmıştır ve bir ilaç alması gerekiyor. Alır ilacını ama geri, günün geri kalan kısmında ise yemesini gerekli kılan, içmesini gerekli kılan bir durum yoksa güne hürmeten yememesi ve içmemesi, iftar vaktine kadar beklemesi vaciptir, Hı. lazımdır. Bu şekilde hareket edecektir. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bir insan gayri ihtiyari hata sonucuyla orucu bozulsa, hani... Dersimizin birinci bölümünde de dillendirdiğimiz üzere ağzına abdest alırken ağzına su aldı. O anda yutunu verdi. Evet, Orucu bozuldu. Orucu bozuldu. Bari gideyim de karnımı doyurayım değil. Yine güne hürmeten bir şey yemeyecek. Yemesi durumunda günah işlemiş olacağı yine kitaplarımızda meskürdür. O yüzden bu gibi yani özür nedir? Bu özür yemeği gerekli kılan bir özür müdür? İlaç almaya gerekli kılan bir özür müdür? Buna göre hareket edecek. Bir de burada şuna da temas etmek isterim müsaadenizle. Tabii, tabii. Ee, bazı ilaçlar ağız yoluyla alınması gerekiyor. Bazı ilaçların e, iğne yoluyla alınma imkanı da vardır. Hı -hı. Eğer oruçluyken ikisi arasında tercih yapmamız gerekirse yani muhayyeriz. İstersek hani başımız çok şiddetli bir şekilde ağardı, Ağız yoluyla da ağrı kesici alabiliriz. İğne yoluyla da ağrı kesici alabiliriz. Ee, hangisini tercih edeyim? Eğer tabii tıbbi olarak e, kişide böyle bir muhayyerlik söz konusuysa yani biri diğerine baskın olmayacak bir durum ise bu konuda e, imamlarımız arasında ihtilaf edilen bir konu vardır. E, şudur ki vücuda Tabi menfezin dışında bir şeyin girmesi orucu bozar mı bozmaz mı? Hmm. Tabi menfez ağız, ağız gibi, yok. burun gibi bunlar tabi bir menfezdir. Ama tabi olmayan yer ise işte vücutta bir yara var, yaradan içeri bir şeyin girmesi. Bu konu tartışmalı bir konu. Aslında eski kaynaklarımıza yani zahir rivayet kaynaklarımıza baktığımız zaman İmam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam Ebu Yusuf Rahimullah arasında tartışılan bir konu var. O da şudur. İnsanın vücudunda bir yara olsa ama içeri kadar geçen bir yara veya başında bir yara olsa, dimağe kadar ulaşan bir yara, o yaraya ilaç konulsa, ee, ve o ilacı vücut emse ama yaradan içeri girse böylesi bir durumda bu kişinin orucu bozulur mu bozulmaz mı? İmam Ebu Hanife rahimullah bozulmayacağını söylemiş e, affen, bozulacağını Hı. söylemiş. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahumullah ise bozulmayacağını söylemiş. Bu bizim e, temel kaynak kitaplarımızda var. Ancak e, imamların bu ifadelerinin arka planında illet e, nazarı olarak neyi baza aldılar? Bu konu onlardan direktmen rivayet olarak gelmemiş. E, sonradan gelen ulema e, İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed rahimahumullah'ın görüşünü anlayabilme adına, gerekçesini anlayabilme adına iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Bazıları diyor ki evet İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e göre işte yaradan içeriye bir şey girdiği zaman bu insanın orucunun bozulmaması dahile bir şeyin girdiğine dair kesinlik olmamasından dolayı. Yani Vusul ve Adem'in Vusul diyorlar. Ebu Hanife'ye göre bunun kesinliliği şart değildir. O ki girdi bunu gördük. Hı. Bu bizim için yeterlidir ama imameyne göre kesin girdi denilmeyeceği için Bozulmaz şeklinde görüşü. Yani İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'in görüşünü bu şekilde yorumluyorlar. E, kim gibi? işte Hidayet sahibi İmam Mergınani gibi rahimullah. Veya Tufetül Fuka sahibi Alaaddin Semerkandi gibi e, zavat bunu açık bir şekilde dillendiriyor. Ancak bazıları da ki Hanefi yine otoriter olan İmam Kerhiler gibi, cesaslar gibi onlar ise İmam Ebu ve İmam Muhammed'in görüşünü tabi menfez olup olmamasıyla yorumlamışlardır. Yani e, tabi olmayan vücuda e, yaratılış itibariyle içeri bir menfez yoksa buradan giren şeyin İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah'a göre orucu bozmayacağından dolayı o ahame meselesi, hmm. caife meselesi yani işte başta olan yara veya karında olan yaranın şekillenmesi olarak karşımıza çıkar diyor. Bu şekilde bir tartışma var hmm. yani İmam Ebu Yusuf'un görüşünün illetlendirilmesi adına ne olduğuna dair. Hatta Ömer Nasuhu Efendi İlmihali'nde direktmen İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimuhumullah'ın görüşünün tabi menfezle irtibatlandırmış. Yani cesasların ve kerhilerin e, görüşüyle hareket etmiş. Ve hatta bir zamanlar e, Devlet Ali Osmaniye'nin Fetevahi Hanesi'nde de bu fetvanın verildi yani iğnenin orucu bozmayacağı hmm. şeklinde e, fetvanın olduğunu da naklediyor. E, İlmihali kitaplarını açarsak orada görebiliriz. Evet muhtemelen e, buradaki kitaplarda da bu nakiller vardır. E, ama tabi e, ibadet bablarında ihtiyatla hareket etmek söz konusu olduğu için zaten kitaplarımızda tercih edilen görüş İmame Ebu Hanife'nin görüşü. Hı. rahimullah. Yani ister tabi bir menfez olsun ister tabi olmasın o ki vücuda bir şey gülüyorsa herhalükarda bu Olur, şey orucu bu. bozacaktır. E, ama İmame İmame Ebu ve Muhammed'e görüşlerin, yani görüşlerin daha doğrusu onlara nispet edilen görüş, hani tabi menfez olup olmama, kerhilerin, cessasların e, ifade ettikleri görüş, e, bu bağlamda ise tabi olmadığından dolayı orucun bozulmayacağı. Hatta onun ilaç olması, yani bunun fıkhi sonucu olarak bir insan serum ile beslenecek olsa bile, hmm. e, ki serumla bir insan hayatını idame ettirebilir. Ama Tabii. bu görüşün e, neticesi, onun dahi orucunun bozulmamasını gerektik diyor. Ha, İmam Ebu Yusuf direkt böyle bir şey söylemiyor. Biz ondan böyle bir nakil bilmiyoruz. Hı hı. İmam Muhammed'den de böyle bir nakil bilmiyoruz. Ama onun e, fıkha dair konuştuğu meseleden sonradan gelen e, müteahhir ulemanın çıkarımlarından bunu anlıyoruz. Ama bu noktada zaten fetva İmam Ebu Anife'nin görüş olduğu için Rahimullah'ın her halükarda bunun bozulacağı. Bu ihtilafı niye aktardım? Şundan dolayı. Ee, meselemizin başına dönecek olursak hani bir insan oruçlu ağrı kesici alması gerekiyor ancak muhayyer onu iğne yoluyla da alabilir ağız yoluyla da alabilir bu insan neyle hareket etsin bu noktada o ki ihtilaf da vardır o ihtilafı da göz önünde tutarak ağız yolundan alacağı kesinlikle bozacak ama iğne yoluyla alacağının bozmayacağını söyleyenler var en azından evet. i̇mam Kerhi'ler gibi ama diğer bir takım musallifler gibi Cessaslar gibi imameyne nispet edilen bir görüş var. Bununla hareket ederek iğneyle hmm. e, bunu savsın ve orucuna yine devam etsin. Ama tabii ki bayramdan sonra e, hani ne biz bizim. müftahın bir fetva verilen İmame Ebu Hanife'nin görüşünü e, göz önünde tuttuğumuzdan dolayı tabii burada hani imameyne göre hareket etti bozmadı diyoruz ama ihtiyaç sadedinde onu da kaza etsin. Hmm deriz Ama dediğimiz gibi yani keyfi bir uygulama olarak değil ama o ki evet. illa bir ilaç almanız gerekiyorsa ve bunu ya ağız yoluyla veya iğne yoluyla alma noktasında bir muhayyeliniz varsa bu noktada tercihinizi iğne tarafınıza yapmanız bu ihtilaftan da bir şekilde istifade etme yönü olacaktır inşallah. Evet şimdi hocam şöyle bir durum var hani biraz önce de bahsettik vücuda mesela elimiz çatlamasın diye alıyoruz krem sürüyoruz bazı evet. kremler var işte vücuda deriye işliyor. Veya ne bileyim kolonya sürüyorlar bir şey yapıyorlar. Yani farklı farklı şeyler. Evet. Bunlar da oruca etkileyecek mi? Mesela Yok. dezenfektan falan kullanılıyor Onlarım. şu an çok sayıda. Veya kolonya kullanılıyor. Evet. Ee, bunun oruca etkisinin olmadığı ittifakidir. Hı -hı. Biraz önce bahsettiğimiz ihtilaflar dercedilmesi veya da bir yara var yaradın içine nüfuz şey, etmesidir. Evet. Yoksa derinin tabi olarak onu emmesi değil. Hı -hı. Hatta e, şeyhizade. E, mültaka şarihi diyor ki insan oruçluyken soğuk suyu vücuduna aldığı zaman değdirdiği zaman yani duş aldığı zaman onun serinin ciğerlerinde hisseder hmm. yani oraya adeta nüfuz eder ama bu orucuna zarar vermeyecektir dolayısıyla yani o derinin onu nüfuz etmesi içine çekmesi anlamında değil hmm. ha, oraya derce dercedilmek oraya sokulmak ayrı bir şey veya yaraya geçmesi ayrı bir şeydir dolayısıyla e, işte elinize sürdüğünüz çatlaklardan dolayı elinize sürdüğünüz krem veyahut elinizin sertleşmesinden kaynaklı elinize sürdüğünüz krem veyahut da işte kolonya vesaire dezenfeksiyon hmm. bu gibi şeyler bir ferahlık dahi verecek olsa bile bunlar oruca zarar vermeyecek. Çoğunda yani koklama falan yapıyoruz. Bu koklamada e, orucu koklama ayrıdır. Olarak. Hani insan e, oruçluyken koku Hı -hı. sürülmesi mekruhtur değildir tartışmasıyla alakalı ama evet. bahsettiğiniz zaten dezenfektör kokulanma gayesiyle kimse bunu kullanmaz. Hı -hı. Belki kolonya söz konusu evet. bu noktadadır. Burada da gaye kokulanma değil de e, daha fazla o mikrop kırma özelliği gayesi olursa tabii bu Hanefi mezhebine göre, şafii mezhebine göre bu konuda daha farklı Hı -hı. görüşler vardır. Hani etil alkol noktasında ki biz bunu daha farklı programlarda dillendirmiştik. Evet, evet. Anima Hanefi mezhebine göre herhangi bir problem söz konusu olmayacaktı. Evet. Ee, Ramazan'ın ilk günlerinde etrafımızdan oruçlu olduğunu unutup da su içenler olabiliyor. Birçok Ramazan şef ayında bu yaşanıyor. Böyle bir durumda hatırlatmamız mı uygun olandır yoksa nasıl olsa unuttuğu orucu bozulmaz diyerek hatırlatmamamız mı gerekir diye Tabi burada iki taraf var. Unutan açısından bakarsan niye hatırlattın diye belki evet. de sitem edecektir. Ama diğer tarafta kendince ya acaba o vebale ben giriyor muyum? Yani evet. O istifade edecek. O bunun ferahından istifade edecek. Hı -hı. Ama vebal bana ait midir? Ee, şüphesiz burada aslında veballik bir olay yoktur. Sadece kitaplarımızdaki İbrahim el Halebi Hazretleri Mülteka isimli eserinde bu konu işliyor ki ilmahal kitaplarına da bu girmiştir. Bu kişinin yani oruç tutan kimsenin bünyesiyle yani bu adam kuvveti yerinde gücü yerinde orucu tutmada hiçbir zorluluğu da söz konusu değil. böylesi bir durumda hatırlatmanın ama yok zaten zayıf zaten aciz zaten işte sıkıntı içinde veya çalışmasından dolayı ciddi anlamda bir hararet içinde böylesi bir durumda hatırlatmaması şeklinde. Beyan ediliyor. Şeyhizade'nin yaptığı nakillerde bazıları mutlak anlamda hatırlatmanın gerekli olduğundan bahsediyor. Ama daha fazla Hanefi fıkında tercih edilen görüş biraz önce de bahsettiğimiz gibi o kişinin haliyle alakalı, o kişinin bedensel kuvvetiyle alakalı. E, kanaat getireceksiniz. Ya bunu hatırlatayım, hatırlatmayayım. Ya çok aciz kaldı derseniz hatırlatmayacaksınız. Ya yok zaten mukavemetli bir durumda. Oruç tutabiliyor, hiçbir sıkıntı da çekmiyor derseniz o zaman hatırlatacaksınız. aslında çünkü alışkanlık var hocam. Su şişesi yanında durur veya bardak yanında durur. Devamlı arada böyle bir iki yurtma, Yani ihtiyaç dondur olayı değil. Belki değil. Alışkanlık alışkanlıktan Öylesi bir durumda tabii ki hatırlatmak e, gerekli olacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da. İşi icabı şehir dışına çıkacağım diye oruca niyet etmedim. Ancak elimde olmayan bir nedenle yola çıkamadım ve sabahta yemiş olduğundan oruca niyet edemedim. Bu durumda misafir olmadığım halde oruç tutmamış olmamdan dolayı günah işlemiş oldum mu? Ayrıca kefaret gerekir mi? Tabii kefaret noktasını daha önceden de ifade ettiğimiz üzere kasıtlı olarak orucun bozulması durumundadır. Evet. E, hayır ihtiyarı bozulan oruçlarda kefaret yoktur. Hı hı. Bunu ifade edelim. Bir de oruç tutmama ruhsatının olduğu yerlerde kefaret yoktur. Yani oruca başlayıp bozacak olsa bile kefaret yoktur. Tartışmalı ihtilaflı olan noktalarda yani şaibenin ve şüphenin olduğu noktalarda da kefaret yoktur. Evet. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman e, sefer ruhsatlardandır. Yani oruç tutmama ruhsatlarındandır. Hı hı. Sadece şu tartışılıyor. E, oruç tutmama anı daha doğrusu imsak Hani orucun zamanı ne zamandır e, imsak diye tabir ettiğimiz fecrin doğumu yani tan yerinin ağırmasından başlar şems, güneşin batış zamanına kadar bu devam eder hı hı. bu zamanın yani tulul fecr fecrin doğma anında bu kimsenin misafir olması mı gerekiyor bu ruhsattan istifade edebilmesi için yoksa gün içinde misafir olması yeterli midir? Hmm. Bu noktada e, bizim e, zahir rivayet diye tabir ettiğimiz temel hanefi kaynaklarımızda e, İmam Muhammed Rahimullah'tan nakledilen kaynaklarımızda e, bunu açıkça göremiyoruz. Ancak müteahhir ulema sonradan gelen ulema bunu kitaplarında yer vermişlerdir. Özellikle El-Kasani, İmam Kasani Bedaüs Sena'i isimli eserinde e, diyor ki e, seferde olan bir kimsenin oruç tutmama ruhsatından istifade edebilmesi için imsak anında misafir olması gerekir diyor. Yani bu şu demektir. Bugün buradasınız. İşte Hı. niyetlendiniz. Yarın e, öğlenliğin yola çıkacaksınız. O ki yarın yola çıkacağım, sefere çıkacağım. O zaman sahur yapmayayım. Yok İmam Kâhsani diyor ki siz oruç tutmama ruhsatından istifade edemezsiniz. Çünkü imsak anında siz misafir İnsan değilsiniz, diyorsunuz. mukimsiniz evet. diyor. Meseleye bu şekilde İcraat bakıyor. olması gerekir. Yani bir fiil olması hmm. gerekir. E, çünkü sefer... Bir eylemdir, eylemsizlik değildir. Dolayısıyla bu niyetle değil işlev olması gerekir. Yani siz sefere çıkma niyetinizden dolayı bu ruhsattan istifade edeceksiniz. Böyle bir şey olmaz diyor. Evet. Ancak Halebi gibi İbrahim Halebi'nin Halebi, Halebi Sagir isimli eserinde ki Ömer Nasuhu Efendi de bunu aktarmıştır, almıştır. O da diyor ki o ki bu insan sefere çıkacak. O ki seferde o meşakkatten dolayı oruç tutmama ruhsatı bu kişiye tanınmıştır. O zaman bu insanın hiç oruca başlamama ruhsatı da olması gerekir diyerek geceden niyet etmeme hakkın olacağından bahseder. Yani dediğimiz gibi kaynaklarımızda bu konuda göreceli olarak farklı mütalaların olduğu görüşleri görebiliriz. Bizim İsmail'e danışma hattı, fetva hattında biz Hoca Efendi'lerle bu konuyu aramızda görüşürken yani vatandaşa ne diyelim bu noktada? Hmm. Çünkü yani her iki taraf var. Her iki tarafın da görüşüne baktığımız zaman kendilerince haklı cikleri de var. Burada belki şöyle bir yol izleyebiliriz. Usulü anlamda baktığımız zaman evet sefer bir fiildir. E, o fiili icra etmedikçe mücerret niyetle insan misafir olmaz. Dolayısıyla ruhsattan istifade edebilmesi misafir olmasına bağlı. Misafir olmaya niyet etmesine bağlı değildir diyebiliriz. Hı hı. Ama diğer taraftan da ya bu adam kesin çıkacaktır. Bu biliniyor e, ve bu günün çoğunu da seferde geçirecektir. Yani oruçlu halde bunu geçirmesi de bunun bir meşakkattır. O zaman sefer ruhsatından bu kişi niye istifade edemesin? Bu açıda makul bir açı, bakış açısı. O zaman şöyle bir ayırma gidebilir miyiz dedik. Hatta netice olarak da genelde arkadaşlarımız fetvada bunu aktarıyorlar. Bir insan vardır ki kendi özel aracıyla yarın işte sefere çıkacaktır. Ama başa arsa çıkmaya da bilir. Yani kendi iradesinde, kendi keyfinde niyetlenmiş ama çıkmama durumu da söz konusu olabilir. Böylesi bir durumda kişinin geceden oruca niyet etmeme ruhsatı vardır diyemeyiz. Hmm. Yani kasanilerin, rahimullahın görüşü doğrultusunda fetva verilebilir. Ama diğer bir insan vardır ki hazırlığını yapmış, biletlerini almış, hmm. yani ölüm, kalım, cenaze gibi bir durum söz konusu olmayacaksa o kesinlikle o sefere çıkılacaktır. Yani bir insan uçak biletini yakmaz, otobüs biletini yakmaz. Evet. Yani başım ağrıdı ya ben gitmeyeyim demez. Evet. Böylesi bir sefer ise o zaman bu Ömer Nasuhu Efendi'nin de aktardığı üzere geceden niyet etmeme ruhsatından istifade edebilir şeklinde e, her iki görüşte böylece cem etmiş olma imkanımız olabilir. Çıktığı seferi Mesela oruç tutuyordu hocam bir anda iş icabı veya farklı bir nedenle çıktı. sefere çıktı. Şimdi şöyle ki hani e, yani sefere çıkma gibi bir niyetiniz yoktu. Geceden de Hı. niyetinizi ettiniz. Öyle vaktinde ansızın sefere çıkmanız gerekti. Böylesi bir durumda bu insanın orucunu bozma ruhsatı yoktur. Bunu kitaplarımız açıkça söylüyor. Ancak çok olsa kefaret gerekir mi? Gerekmez. Hı. Kefaret ayrı bir konudur. Ama bozma ruhsatı Bozma ben şunu yapmam ben çık, tamam artık ben seferiyim orucumu bozuyorum diyemez. Zaten bu sebepten dolayı Ömer Rasulü efendiler gibileri hmm. yani o ki bu adam sefere çıkacak ve seferde bu başladığı orucu da bozma ruhsatı yoktur. O zaman biz bu ruhsattan bu nasıl istifade etsin niyet, etmesi niyet etmesin şeklinde bir e, yol izlemişlerdir. Ama burada da biz hani o seferliliğin ee, müteyakkan olması yani kesin olması veyahut da kişinin kendi iradesiyle çıkabilir de çıkamayabilir. Evet çıkacak niyetlendi ama dedik ya bir başı arsa çıkmayacak. İşte ne bileyim karnı arsa çıkmayacak. Veyahut bir baksak o trafik çok fazlaymış ya ben bunu tekir edeyim akşamlin çıkarım diyebilecek bir konumdaysa bu insan geceden niyet etmeme diye bir şansı yok. Ama yok adam e, yani yağmur da yağsa, kar da yağsa, işte ne bileyim halklı şeyler de olsa e, o uçak eğer iptal olmadıkça, o otobüs iptal olmadıkça biletini yakmayacaksa ki yakmayacak Hı -hı. böyle bir durumdaysa o zaman bu insan geceden niyet etmeyerek bu ruhsattan istifade edebilir diyebiliriz. Niyet dedik ki hocam onunla da bitirelim. Ee, mesela gece işte Ramazan orucuna niyet etmedi. savura da kalkmadı. Bu kişi o gün sabah bir kalktı işte saat 11 olmuş, 12 olmuş. Ee, bu tip durumda evet. ne yapması lazım? Şimdi öncelikle niyetin ne olduğunu anlamamız gerekir. Niyet kastül kalptir. Yani hmm. kalbin kast etmesi kastetmesi. Evet. Yoksa dil ile telaffuz değildir. Hmm. Ve orucun niyet zamanı ise e, güneş battıktan sonra başlar. Yani bir insan iftar yaparken akşam orucunu hmm. bozdu. İftar yaparken yarın oruç tutma niyeti niyet. kalbinde varsa bu insan zaten niyet etmiştir. Niyet. Dolayısıyla gece sahura kalkamamış olması. Bakın kasıtlı olarak ben yarın oruç tutmayacağım diye niyet ayrı bir şeydir. Hı hı. Ama e, akşam iftarını ederken yarın oruç tutma niyeti var kalbinde. Ama kalkamadı bir şekilde. Hı. Veyahut da kaldı Kuşluk vaktine kalktı. Bu zaten niyeti vardır bu kişinin ki. Hı hı. Böylesi bir durumda bu için bir sıkıntı olmayacak. Ama varsayım olarak niyet olmasa bile... Hı hı. Kaba kuşluk vaktine kadar zaten oruçta niyet etme imkanı söz konusudur. Evet. Ee, tabii kazda oruçları için değil bu söylediğimiz. Hı hı. Bir de adak oruçları için. Ee, mutlak adak oruçları için değil. Ama onun orijinde nafile oruç olsun, Ramazan-ı Şerif ayının edası olsun, kaba kuşçuk vaktine kadar kişinin niyet etme imkanı olabilir. Ama kaza gibi, orucunda da değil mi hocam? Özellikle altına biletelim. Geceden edelim. niyet olmalı şarttır. Evet. Ama geceden niyette biraz önce bahsettiğimiz gibi. Yani, Kastül kalp, kişinin kalbinin kastetmiş olması. Yani ben yarın kaza niyetiyle oruç tutacağım dedi. Hı hı. Niyetlendi ama savura kalkamadı. Önemli zaten niyet etmiş o. Peki savura kalkamadım diye... Oruç tutmamazlık yapabilir Şöyledir. E, oruç tutmamazlık derken oruca başla yani e, ben savura kalkacağım, savurumu yiyeceğim ve öyle niyet edeceğim. O şekilde oruca gireceğim. Kalkamadım ya oruç tutmayayım. Diye, diyebilir mi? Evet o kişi yani şöyle e, oruca girmiş olması o niyetiyle beraber girmiş olması. Hmm. O niyeti bulunmaması durumunda zaten oruca girmiş olmayacağı için e, o zaman e, orucunu yani başlamış da bozmuş şeklinde algılamaz. algılamaz. Evet hocam. Bu soruyla da programımızın sonuna geldik hocam. Son olarak dua babına neler söylersiniz? Rabbim e, dediğimiz gibi bu bereket ayını e, hakkımıza hayırlı eylesin. Hmm. Tabii çok buruk olarak e, geçirilen bu ayı dediğimiz gibi Rabbime inşallah bayramda gerçek anlamda bayram olarak idrak edebilmeyi de bu sıkıntıların ümmet Muhammed başında olan bu sıkıntıların kaldırılmasıyla da inşallah yaşarız diyoruz. İnşallah. Rabbim bu vesileyle ölmüşlerimize rahmet eylesin, makamlarını hale eylesin, kabirlerini cennet bahçelerinden birer bahçe eylesin. Amin Bizler inşallah. de o haliyle hallendiğimiz zaman arkamızdan hayride yad eden evlatlar, nesiller, eşler, dostlar, akrabalar, talebeler bırakabilmeyi de cümlemize nasip etsin inşallah. Allah razı olsun Anladım. hocam. Anladım, Kıymetli izleyenlerimiz bizler de programımızın sonuna geldik. Sizler de sorularınızı ilmailetleregul.tv.com teradisinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevlaî olun. Hoşça efendim.